Nasrettin Hoca Pazar Tilkisi Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjuman Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Yaşar Özdemir Birinci adam Ersin Samver Emin Tarık Tibet Ses Kayıt Ali Fırat Taze yedi yedi burda var. Taze yoğurtçu. Köy yoğurtu. Yoğurtçu geldim. Hadi gel patlıcan biberler var burada. Patlıcan biberi gel abi. Patlıcanlar burada. Gel gel gel. Patlıcan biber var. Taze köy yoğurtları var. Selamünaleyküm Nasrettin hoca. Sen ne satıyorsun? Yumurta satıyorum Arif efendi. İyi ama herkes malını bağırarak satıyor. Sen niye bağırmıyorsun? Yahu tavuk yumurtladıktan sonra epey bağırdı.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 Tavukları tilkilerden korumak lazım. Yetişim. Neden? Yumurtaları tilkiler mi alır? Yumurtaları değil tavuğu alır. Aman iyi. Tavuğu o beslesin. Yumurtaları ben alayım. Yani ne anlayışsız adamsın hocam. Tilki tavuğu aldı mı sana yumurta mı verir? Vermezse ben de tilkiyi yumurtaları satarken pazarda yakalarım. He? Tilki hiç pazarda yumurta mı satar? Öyle ya. Satmaz. Ben hiç görmedim. Neden çıkardın tilkinin pazarda yumurta sattığını? Ben mi çıkardım?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 Sen pazarda yumurta satan tilki gördün mü? Ohoho! Oho. Hocam bu pazarda ne tilkiler var ne tilkiler. Adamın gözünden kirpiye alır haberiniz bile olmaz. Deve yahu! Peki bu tilkilerden biri benim tavuğumu alsa ne yapar? E tavuğuna bağlı hocam.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 Ellerine düştün mü yandın? Yahu ben gerçek tilkilerden bahsediyorum. İyi ya bunlar tam gerçek tilkiler. Allah Allah nasıl anlatsan bilmem ki. Ben de iyice karıştırdım yani. En iyisi bana müsaade. Zaten işim vardı. Ne yaparsan yap hocam.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 Ya ama emin efendi sen tilki yumurtaları pazarda satar demedin mi? Aman nasrettin hocam öyle şey olur mu hiç? Yahu sen bana pazarda yumurta satan çok tilki gördüm demedin mi? <gülüyor> Dedim ama sen yanlış anladın hocam. Ne yanlış mı anladım? Evet hocam yumurta satanlar benim tilkiler. Halbuki tavuğu çalanlar senin tilkiler. Ne demek yahu senin tilkiler benim tilkilerden daha mı akıllı? Elbette hocam.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 Ama gel şu gözüme iyice bak bakalım. Eksik kirpik var mı? Aman hoca şimdi kızacağım ama ha. Hadi yürü bakalım. Tamam tamam tamam. Ne yemeği var bu? Doğrusunu istersen yemek yapmaya pek vaktim olmadı. İki yumurta kırayım da karnını doyurayım. İstemem yahu hanım istemem. Benim yumurta görecek gözüm kalmadı. Elbette kalmaz. Tilki görmekten başka bir şey yaptığın mı var? Ama bırakalım şu tilkiyi de yumurtayı da. Sen bana biraz peynirle ekmek ver. En o. Tamam. Aç olana peynir, ekmek, baklava gibi gelir hoca efendi. Öyle, öyle. Sayende her gün baklava yiyoruz zaten. Heh.